chicaste Bugün 3 Nisan Çarşamba Yıl 2013, Ay 4, Gün 93, Kasım 147 1434, Hicri Cemaziyel Evvel 22, 1429, Rumi Mart 21 Çiçeklerin açılması Bülbüllerin ötmesi Günün Tarihi 107 yıl önce bugün 3 Nisan 1906'da Lumière kardeşler renkli fotoğrafı buldu. 40 yıl önce bugün 3 Nisan 1973'te mühendis Martin Cooper tarafından 20 dakikalık ilk cep telefonu, gerçek kablosuz telefonun bağlantısı yapıldı. Yemek listesi: Gün 94, Taz kebabı, zeytinyağlı bakla, salata ve meyve. Büyük, Büyük saatli mi? marif takvimi. It's the Yes, açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com ve Açıkradio.com.tr ve Açık Gazte başladık kısaltılmış özel Açık Gazte programlarının üçüncüsünü yapıyoruz çünkü dinleyici destek projesi özel yayını da bir yandan devam ediyor birinci saatin sonunda ona bir yatay geçiş yapacağız Ömer Madra, Can ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz günaydın, günaydın. Evet, The Lady from Pasadena adlı parçayla açılışımızı yaptık. Jan and Dean adlı 1960'ların başlarında çok büyük popülarite kazanmış bir pop grubu. Little Old Lady from Pasadena, surf müziğinin de, sörf diye adlandırılan janrın çok önemli temsilcilerinden biri. O grubun ikilisinden biri. Jan Berry doğmuştu bugün. 26 Mart e, pardon 1941'de 3 Nisan'da doğmuştu. 26 Mart e, 2004'te de hayata veda etmişti. Evet 3 Nisan'da bugün doğmuştu. Ben de doğdu öldü karıştırdım birden. Onun için çaldığımız hoş bir parçayla programımızı başlattık. Şimdi tarihte bugün neler olmuş ona da kısaca göz atalım. 1895'te bugün Oscar Wilde, İngilizlerin önemli yazarı Britanya'nın çıkardığı en önemli yazarlardan biri Oscar Wilde. Bir, kendisi bir iftira davası açmıştı fakat bu aleyhine döndü ve sonuç olarak homoseksüellik e, suçlamasıyla hapishanede yatmasına karar ver, verildi. Tarihe geçecek olaylardan bir tanesi bu. 1948'de Başkan Harry Truman, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman Marshall yardımını imzaladı ve böylece 5 milyar dolarlık o zamanki değeri 5 milyar dolar tutarında olan bir yardımın 16 Avrupa ülkesine gönderilmesine karar verildi. Avrupa'nın savaştan sonra yeniden canlanması amacıyla. 1955'te American, American Civil Liberties Union adlı kuruluş, yani yurttaşlık özgürlükleri birliği Alan Ginsberg, şair Alan Ginsberg'ün "Howl" Uluma adlı kitabını müstehcenlik suçlamalarından dolayı e, hakkında davalar açılması söz konusu olunca savunacağını söyledi bu da Amerika'dan bir haberdi. 1996'da da Yuna Bomber diye adlandırılan Teodor Kazinski Montana'daki Amerika Birleşik Devletleri'nde dağlardaki kabininde kulübesinde yakalandı, tutuklandı ve hapse atıldı. Yuna Bomber'de Ondan sonra kendisinin olduğu tespit edildi mahkemede. Bir anarşist manifestoyla birçok insana da bombalar gönderip kiminin ölmesine, kiminin de sakat kalmasına yol açmıştı davası uğruna. Ve 2004'te de bugün aşırı İslamcı diye adlandırılan bir grup 11 Mart 2004'te Madrid saldırılarından sorumlu oldukları belirleniyor onların da kendi apartmanlarında apartman dairesinde kıstırılıyorlar ve intihar ederek hayatlarına son veriyorlar o tren bombalamalarının sorumluları evet tarihte bugün de böyle şimdi şeye geçelim günün haberlerine geçelim Belki de günün en önemli haberlerinden bir tanesi de ünlü iklim bilinci James Hansen'ın NASA'dan emekli ayrılıp NASA'yı bırakıp farklı mecralarda artık çalışmalarını sürdüreceği açıklamasıydı. Aktivizme iklim mücadelesini mü sürdürmeye karar vermesiydi. Evet. Siyasi ve hukuki davalarda iklim değişikliğine karşı genç kuşağı savunmak gençleri korkunç bir dünyaya gitmekten savunmak için söyledi. Günün en önemli haberi bu. Evet. NASA'daki görevinden ayrıldı. 46 yıllık bir kariyerden sonra dünyanın en önemli Amerika'nın ve dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri. Hatta birincisi sayılıyor. Ta 1988'den beri dünyayı herkesi başta şaşırtan ama şimdi bütün dediklerinin doğru çıktığını ve herkesin kabul ettiği küresel ısınma ve insan kaynaklı küresel ısınmayı dünyaya anlatan adamdı. İlk, ilk insandı galiba dünyaya anlatan bunu ve NASA'dan da ayrılmasının sebebini de şu şekilde açıklamış. E, hükümet adına çalışırken hükümet aleyhinde e, tanıklık edemezsiniz diyerek e, emekli ayrıldığını açıklamış. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi artık James Hanson'da e, aktivizmi soyunacakmış. Zaten çok tam beri gayet aktif bir kendisini defalarca gözaltına aldırmış, alınmasına yol açacak davranışları bilinçli olarak yapmış. Pek çok gösteride yer almıştı. Ama şimdi artık şey de yapacakmış, araştırmalar yapmaya devam etmesi olasılığını da dışarıda bırakmamış. Şüphesiz Hı, bir kuruluş içinde, evet. Fakat bunun çok acil bir şekilde devam ettirilmesi gerektiği yani mücadelenin çok acil bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini söylüyor zaten daha 29 Mart tarihinde bundan birkaç gün önce imlanan Puşker Kareça hareça ve Makiko Sato ile birlikte imzaladığı bir yazıda şey Faust'un Doktor Faustus'un şeytanla yaptığı pazarlığa gönderme yapan bir makale kalemi aldı. Aldılar arkadaşlarıyla beraber ve insanlığın e, iklim e, pazarlığında gayet faustvari bir pazarlık yapmakta olduğunu ve fosil yakıtları e, fosil yakıt parçacıklarını ve nitrojen gazı polüsyonunu yani şey kirlenmesini Pompalayarak tam bir şeytan pazarlığı yapmakta. Yani Faust'un borcu ne kadar büyüyorsa ebedi gençlik uğruna o kadar sonuçları da önlenemez, kontrol edilemez olacak diye bir makaleleri yayınlanmıştı. Ve şunu söylüyorlar makalelerde James Hansen ve arkadaşları. Bütün bunlara rağmen yani sonuçlarının kesinlikle kontrol edilemez olduğunu, iklim değişikliğinin olacağını bile bile tam bir faust pazarlığıyla şeytanla yapılmış ebedi gençliği işte tüketimi koruyabilmek için bu dünyayı bu şekilde yaşayıp tüketmek uğruna binden fazla dünya çapında kömür yakıtlı termik santral inşa edilmesi ve aynı zamanda da işte bu katran kumulları ve benzeri şekilde konvansiyonel olmayan e, en pis, en kirletici petrol kaynaklarını da gezegen üzerinde geliştirme yolunda yeni planlar da olduğunu söylüyor. Bunların arasında işte katran kumların yanı sıra, bitümenlerin yanı sıra fracking denen kaya gazı ve benzeri şeyler var. Bu planlar şiddetle karşı durulması, karşısında şiddetle durulması gerekiyor bu planların diyordu. Zaten deli dele dele bir hal olduk dünyanın dibine doğru kazıyoruz ve artık durmanın, delmeyi, kazmayı durdurmanın tam zamanıdır diyorlar. Evet, topyekün bir yok edili yok edilişe gidiliyor. Fakat bu aynı zamanda ada ülkeleri örneğin Sık sık bahsetme fırsatı buluyoruz. Ada ülkelerinden e, ilk olarak ortaya çıkan bu iklim değişikliğinin büyük etkilerinden bahsediliyor. Hatta e, James Hanson'da geçtiğimiz Nisan ayında verdiği bir, e, yaptığı bir konuşmasında bu durumun e, insan kaynaklı iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarını bertaraf etmenin köleliğin sona erdirilmesiyle eş değer bir anlam taşıdığından Evet, ve aynı zamanda insanlığa alaki karşı bir bir, Ahlaki evet, bir durum ve insanlığa karşı suç kategorisine girer diye, diyordu. Şimdi çok önemli bir nokta bu. Çünkü James Hansen'ı sadece bir e, bilim adamı olarak görmenin çok yetersiz olacağını söylemediyiz. Yani işte 350 Parçacık milyonda 350 parçacıktan, parçacık atmosfer yoğunluğunda sera gazlarının, karbondioksitin tutulması yoksa felaketin ta kendisinin geleceğini de söyleyen odur. 350 nokta kuruluşu da oradan alıyor adını zaten. Ama sadece bilim dünyası değil, aynı zamanda büyük cesaretiyle, manevi cesaretiyle gerçek bir entelektüel cesaretiyle de ön plana çıkıyor bunu da Bill McKibben bütün dünyaya duyurduğu bir notta e, yollamış söylüyor ve ta e, gerçeği her zaman gerçeğin olduğu gibi düpedüz söyleme, söylenmesinden yanaydı ta 1988'de kongreye Amerikan kongresine artık ebeleme gevelemeyi sona erdirip aynen böyle kendisi güneyli zaten ve o ağır bir ağır güneyli aksanıyla da konuşuyor. Artık e e eveleme geveleme zamanını bırakıp geçirip gezegenin ısındığını söylemek gerekir diyordu ve son zamanlarda da işte bu Kanada'dan getirilecek getirilmesi planlanan Keystone XL gibi boru hattı üzerine bitumen petrollerinin dünyayı geri dönülmez bir noktaya ve iklim için oyunun sonunu getireceğini söylemişti. Çok önemli bir kampanyada başlatıldı şimdi. Bill McKibben'ın gidişini şampanyayla e, kutlamanın tam zamanı e, olmasına rağmen bunu yapacak zamanımız yok diyor Bill McCuban. Şimdi Kongre Dışişleri Bakanlığı'na e, milyonlarca dilekçe gönderelim ve bu Keystone e, petrol, e, bitumen petrollerine izin veremeyeceğimizi söyleyelim. Ancak Hanson'un bu mücadelesine ancak böyle bir katkıda bulunuruz diyorlar. Evet benim asıl merak ettiğim şimdi James Hanson'un yaptığı bu hareketi diğer bir iklim bilimciler devlet kurumlarında çalışan diğer iklim bilimciler devam ettirecek mi? Böyle bazıları yapıyorlar bazıları mi? zorlanıyorlar tabi. 72 yaşında Artık aktivizmi bir ahlaki sorumluluk olarak e, geliştirmek gerektiğini söylemiş. Yani büyük bir ahlaki cesareti var zaten. Julian Benda'nın da bir zamanlar söylediği gibi, e, entelektüellerin e, en büyük eksiklikleri eğer bir şey bekliyorlarsa para, şöhret ya da benzeri bir maddi karşılık ki öyle oluyor. Liberal entelektüeller o zaman da ihanet ediyorlar. Ve gerçekleri konuşamıyorlar. Bunu daha sonra konuşuruz zaten. Evet, siyasal düzenle de küresel ısınmanın e, ve küresel iklim değişikliğinin ahlaki boyutuna şu şekilde değiniyordu James Hansen. E, ada ülkelerinden bahsettiğim bu paragrafta aslında bu paragrafa gelebilmek için bahsetmiştim. Şöyle diyor Hansen, küresel ısınmanın yaşadığımız kötü sorunları bir nevi sanayileşmiş devletlerin küçük devletlere dayattığı kölelik düzeni gibidir diyor. Ve onların büyük oranda sorumlu olduğu bu sorunun en kötü sonuçlarında küçük devletler çekiyor. Bu nedenle küresel ısınmanın hem hemen çözmemiz gereken bir de ahlaki yönü bulunuyor diyordu. Evet, çünkü onlara sorulmayan yani gençlere ve henüz doğmamış olan torunlara kuşaklara hiçbir şey sorulmadan onların oy hakkı asla olmadan kendilerini yaşanamaz bir dünyaya mahkum ediyoruz. Bunu bilerek yapıyoruz. Bu büyük bir etik ve ahlaki sorumluluk gerekiyor diyor. Aynen sanayileşmiş devletlerin küçük devletlere yaptığı gibi o zaman. Evet. İkisi de geçerli ve eğer fosil yakıtların önemli bir kesimini bir kesirini daha doğrusu kesirini yakacak olursak bir yani yüzde ile ölçecek küçük bir bölümünü bile yakacak olursak garanti edeceğimiz bir şey var diyor. Artık durdurulamaz değişiklikler olacak dünyada. Yani dünyanın atmosferinde, ikliminde ve öyle bir durum bırakacağız ki gençlere ve gelecek nesillere onlar artık hiçbir şekilde bununla baş edemeyecekler. İşte tam da Türkiye'de de bizim başlatmaya çalıştığımız gezegenden gidiyor. Buna razı gelemeyiz. Başlıklı manifestoda da söylendiği gibi Küçük Millet Meclisi'nde de bu pazar günü İstanbul'da bunun toplantısı da yapılıyor. Onu da duyuralım. Yani bizim boğazımıza kadar burada meşgul olduğumuz halde ben oraya, oraya da hiç olmazsa bir yarım saatliğine katılma çabasında bulunacağım. Cezayir'de yapılıyor. Bu konu ele alınıyor. Türkiye Küçük Millet Meclisi'nde. Evet. Bütün Türkiye'nin dört bir tarafında küçük millet meclisi şanar yurda öncülüğünde gelişen şeyde iklim değişikliği ve bu bizim manifesto pek çok önemli şarkıcı, yazar, düşünür ve akademisyenin imzaladı. Onun da sayısı 5500'e geliyor imzachein.org'daki şey. İşte tam böyle ve şunu da ...söylemek lazım. James Hansen'ı... ...birçok açıdan... ...yıllardan beri açık radyo... ...dinleyicileri... E, ...ve... E, ...çeşitli... E, ...konusunda program yaptığımız... E, ...bu program... <gülüyor> ...yakın çevreleri, dostları... E, ...çok yakından... E, ...biliyorlar, duyuyorlar... ...ve gerek uyarıları, gerekse... ...bilimsel e, makaleleriyle... ...ve çok büyük etki yaratmış birisi ve bütün kariyerini de e, düşündükleri fikirleri e, için yakmaya da hazır olma cesareti var İşte tam da bunu kastediyordum Julian Benda'nın yazısından bahsederken liberallerin ihaneti entelektüellerin ihaneti başlıklarında Trahizon de entelektüel maris e, Sales'nde daha çok yıllar önce yazdı. Ee, ve e, şimdi e, bilmak gibi şöyle söylüyor James Hansen için, Columbia Üniversitesi'nde de hocaydı kendisi. Yani yer gelmiş geçmiş olabilecek ol, olup olacak en önemli sorun hakkında en önemli bilimsel araştırmaları yapan insan demiş ve. Zaten e, kitabından e, gelen gelirleri de 350 nokta orga bağışlıyor. Yani son derece ilginç bir, e, hiçbir kariyerist tarafı da olmayan biri. Şimdi çiftliğine çekiliyor zaten. Torunlarıyla kelebek falan şey yapıyor. Bir aynı anda da çiftliğinden sık sık çıkarak dünyanın dört bir tarafındaki iklimcilerin, e, iklim savaşçılarının da yardımına ya da onlarla birlikte şey yapmaya koşuyor. Mesela Kingsnorth. 11'i diye adlandırılan bir grup vardı. Kings North 6'lısı. Ee, bir şeye çıkmıştı. Baca'ya çıkmışlardı. ve Fakat dava edilmişlerdi. Kentte, İngiltere'de. Biz de onu hatta e, radyo program e, yayın akış broşürlerinden birinin kapağına koymuştuk o genç insanları. E, dava edilmişlerdi. Dava edildikleri sırada ilk kazanılan en önemli davalardan biridir. Onu da söyleyeyim. Kazanılmasında James Hansen'ın bizzat Amerika'dan gelip orada jüri yönünde tanıklık etmesiydi. Evet bunlar bir zarar, mala zarar vermiş olabilirler bu gençler e, demişti. Fakat daha büyük bir tehlikeyi önlemek için yani o ünlü hukukta anglo Sakson hukukunda, Anglo-Amerikan hukukunda yazılı olan çok önemli bir ilke var. Daha doğrusu belki de yazılı olmayan ilke demek lazım. O da şu, eğer yangın varsa, ev yanıyorsa kapıyı kırarak girer ve söndürürsen kapıyı kırmanın şeyini, zararını ödemezsin. Çünkü daha büyük bir zararı önlemek için yapıyorsun. Bu örneği vererek işte Hanson'da... Yani hakim içinde zor bir durum olsa göre karşısında 5 tane genç var. Aktivist, biraz anarşist. Bunların hakkında tanıklık yapmak için, masumiyetlere tanıklık yapmak için NASA'dan bir bilim adamı geliyor. Profesör. Ee, ve bu ve PowerPoint power, power sunumu yapıyor. Ve bu sunumu gerçekleştirerek evet. gençlerin lehinde konuşarak davayı düşürüyor galiba. Evet. Bu şekilde anlattığınıza göre düşürüyor. Aynen olursunuz. öyle. Kings olurdu. Ama da. bir de e, itirafı varmış Hansen'ın. Daha doğrusu e, geçmiş zamandan gelen bir itirafı. Şu şekilde yazmıştı. İklim e, iklim değişikliği burada ve düşündüğümüzden daha kötü başlıklı yazısında. Sıcak 1998 1988 yazında Senato önünde ifade verdiğimde iklim değişikliğinin bize ve geleceğe gele, gezegenimize vaat ettiği gelecek hakkında insanları uyarmıştım, Senato'dakileri uyarmıştım diyor. Ve insanlığın fosil yakıt kullanımının sonucu istikrarlı bir şekilde artan sıcaklıkların sonuçları hakkında kötü bir resim çizmiştim diyor. Fakat bir itirafı varmış James Hansen'ın. Çok iyimselmiş. Evet. 1988'de fazla çekti çıktı. çıktı diyor. Ve son yaptığım araştırmalara göre bu iyimserliğin tamamen e, tersi sonuçlarda verilerde elde etmiş. Hatta yakın geçmişteki aşırı sıcaklıkların, hava, aşırı sıcak havaların da İklim değişikliğinden başka açıklaması olmadığını da yine evet. aynı yazıda söylüyordu. Yani Faust, Faust'un ebedi gençlik uğruna ruhunu şeytana satması gibi bir pazarlığın şu anda yapılmakta olduğunu söylüyor. Son yazısında bu, son makalesi, bizim sen makalesinde söylüyor ve Ama diyor ki Yani neyse buydum devam edelim. Yani ilk konuştuğu günden beri bütün olaylar onu doğruladı diyor. Evet. Justin Gillis'in yazdığı ilginç bir makale. Başlığı hariç hepsine katılıyorum. Kendi başına buyruk iklim ee, e, iklim adamı NASA'dan ayrılıyor diye. O kadar kendi başına buyruk Maverick terimini kullandığın zaman biraz küçültmüş oluyorsun ama başlık tam Justin Giles sorumlu mu onu bilmiyorum. Her neyse. Justin Gillson yazısında New York Times'da çıkan ilginç bir makalede bütün olay, yani kimse e, kanıt olmadan e, söylediğini söylüyorlar. İlk bu 1988'de konuştu. Yeterince kanıt olmadan biraz erken konuştu diyorlar. Yalnız diyenler var yani bilim camiasından da. Fakat ondan sonraki bütün olaylar milimetresi milimetresine onu doğruladığı gibi hatta kendisinin de söylediği gibi Eksik kalmış olduğunu söylüyor. Az söylemiş olduğunu. Yani konuştuğu günden bu yana 1988'in o sıcak Temmuz'du galiba. Yaz gününden bu yana tek bir ay geçmemiş ki 20. yüzyıl ortalaması o ay için daha e, soğuk olsun. Yani her ay ortalamanın biraz daha üstünde sıcaklığa sahip. 1988'den beri ve şöyle bir şey veriyor son derece ilginç bir istatistiksel bilgi var e, son ortalamanın üzerinde soğuk olan son ay 1985 Şubatında yaşanmış yani bir tek 1985 Şubatı ondan önceki Şubatların Hepsinden daha soğuk olmuş. Yani daha doğrusu daha sıcak olmayan tek aymış o Şubat. 85. Evet ondan sonraki bütün ayda her ay istikrarlı bir şekilde 300 küsura işte geçmiş kaç ay geçmişse hepsi ortalamanın birazcık üstünde giderek buydu. Evet. O ortalama peki geçtiğimiz senenin ortalamasından bahsediyoruz yoksa belirli bir ortalama var onun üzerine mi devam ediyor eğer geçtiğimiz geçtiğimiz senenin ortalamasından bahsediyorsak Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük bir kaos büyük bir felaket bekliyordu diyebiliriz. Bütün dünyayı ama yani her ay bir önceki senenin ortalamasından ha, işte. daha tamam. sıcak. İşte bu, bu kötü. Özellikle evet, dünyanın çıkıyor. dört Ve bir tarafında. Şimdi sen e, 1985 Şubatında ne yapıyordun? 1985 Şubatında muhtemelen e, bir sebze meyve kıvamındaydım ben. <gülüyor> İki sene daha beklemem gerekecek <gülüyor> evet. galiba. Ee eh, tam da onu sormak istiyordum. Mert <gülüyor> de sormak lazım. Yani dünya nüfusunun dünya nüfusunun şu anda yarısından aşağı yukarı yarısı. Zaten o 1985 Şubat'ını görmemiş durumda. Ondan daha sonra doğmuş. Dolayısıyla dünya nüfusunun yarısı çok daha sıcak Ardında. bir dünyaya gelmiş durumda yaşıyor. Ve dünya çapındaki sıcaklıklara bakılınca ta ölçümler 1880'e kadar gidiyor. 19 en sıcak yıl ne zaman gerçekleşmiş? James Hansen'ın bu 1988'de verdiği e, Kongre önünde yaptığı tanıklıktan sonra o yeryüzünün gelmiş geçmiş en sıcak 19 yılı gerçekleşmiş. <gülüyor> yani bütün e, do, Dr. Hansen'ın profesör değil aslında. Doktor Hansen'ın bütün yaptığı öngörüler, uz görüler ne diyelim işte önden getirdiği şeyler bütün geri kalan bilimsel camianın geri kalanından bilim toplumunun geri kalanından daha ileride ve hatta şöyle diyor yazıda biraz da kanıtların gösterdiğinden de ileride çıktı diyor. Yani e, hatta önemli bir dostu bir bilim adamı Pierre Humbert şey demiş yani sen onun İstatistiklerle haklı olduğunu ispat edebilen benden önce söylemiş oluyor zaten diyor James'sin. Çok özel bir öngörü sistemi var. Biraz önce dediğiniz gibi e, pişmanlığı da vardı. Daha önce evet. yani söylediğinin daha fazlası olduğuna dair benim de okum aktarmaya çalıştığım şekilde pişmanlığı da vardı. Pişmanlığı değil de itirafı vardı diyelim. Elinde yapabilecek daha ne olsun adamcağız. Evet dördüncü nesil e, e, nükleer nükleerlere karşı değil o, tarafı, o tarafını da belirtmek lazım ve Dr. Hansen diyor ki çok önemli yazının sonunda en önemli söylediği şey şu iklim değişikliği konusunda Amerika'da ve bütün dünyada bir kitle hareketinin oluşmakta olduğunu hissediyor bunu bu Açık Radyo'nun bülteninde de son olarak naçizane yazdığım yazının da başlığı da buydu. Ve içinde ifade etmeye çalıştığım fikir de buydu. Bu yazı daha makaya çıkmamış olduğu için ondan kopya etmemiş olduğumu söyleyebilirim iftarla. Ben de aynı fikirdeyim. Yani <gülüyor> tabandan yükselen bir kitle hareketinin tomurcuklanmakta olduğunu gözlemlemek mümkün. <gülüyor> Genç insanların öncülüğünde olacak bu. James Hansen öyle diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Ve <gülüyor> işte son NASA çalışanı olarak James Hansen devlet memuru olarak diyelim devletin bilim insanlarından biri son makalelerini teslim ettikten sonra bilimsel makalelerini bu gençliğin gençliğin sürüklediği büyük iklim hareketine destek vermek, omuz vermeye hazırlanıyormuş ve son cümle şöyle bitiyor New York Times makalesinde: Benim yaşıma geldiğinizde artık tutuklanmaktan doğan bir sabıka kaydı o kadar. E endişe verici olmaktan çıkar. Benim yaşıma geldiğiniz <gülüyor> zaman sabık kayıtlarında diyor. NASA'dan emekli oldu. Ee, işte 46 sene çalışarak ve dünya hakkında da fevkalade önemli bir şey var. Venüs'e dönecek diyor. Yani denizler bile fokur fokur kaynayacak hale gelebilir. Böyle bir ihtimal var diyor. <gülüyor> Bazı bilim insanları olur mu böyle şey? Hiç dünya tarihinde yani olmadı diyorlarsa da eski kariyeri yeryüzünü incelemeden önce Venüs'ü incelemek olduğu için e, haklı olabilir. Bir bildiği vardır diyebiliriz. Sayın evet. Madra ama dinleyicilerimizle korkutmayalım. Her bildiğinin e, ya da, da daha doğrusu öngördüğü e, durumların ortaya çıktığından bahsetti. kendisinin. Dünyanın Venüs'e e dönmemesi de aynı zamanda insanların elinde. Evet. Aynen öyle. Yani dinleyicilerimizi Korkutmak aklımın ucundan bile geçmez. Sadece onları suça teşvik etmek, e, teşvik etmek gibi bir şeyim olabilir. Mücadeleye teşvik etmek gibi bir şey mi olabilir? Evet, zaten bu radyoda da en önemli yapmakta olduğumuz şeylerden biri bu. E, ayrıca da şeyi hemen söyleyeyim birazdan zaten dinleyici destek projesi özel yayınla saat 9'dan sonra geçeceğiz. Özel konuklarımız da olacak ve en önemli nokta olarak da şunu söyleyelim ki iyi gidiyor telefonlar geliyor destek telefonları ve dün de bir önceki günün sayısını geçmeyi başardık. Erastan gelince birlikte Erastan sağlamla daha net olarak açıklamaları yapabiliriz. Telefonlar çalmaya devam ediyor. Biz bir kere daha verelim böyle ve çıkalım bu ilk yarım saatten dinleyici destek attığımızın numarası. Evet dinleyici destek attığımızda ulaşabilmek için 0212 341 41 41 343 41 41 numara telefonun telefonu e, ya da e, açıkradyo.com adresinden sağ üst köşedeki hemen sağ üst köşedeki destek olun düğmesini tıklayarak yapabilirsiniz. Desteğin anlamını da bir saniye söylersek, desteğin anlamı açık radyo neyle yaşar sorusuna cevap verebilmek bir anlamda ve dinleyicisiyle cevabını hep beraber söyleyebilmek manasında geliyor ve açık radyonun da bir sene daha, bir sene boyunca da sizlere bu kadar kötü haberleri, bu kadar içinizi karartacak haberleri verebilmesinin devam edilmesini Sadece umut verebilmek için mücadele ve umut verebilmek için evet ve bir saatlik bir program için 75 bir saatlik bir program içinde 150 lira mukabilinde bu korkunç yayınların devam etmesine katkıda bulunabilirsiniz. Tabii katları da mümkün. İşte geldi.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 Açık Radyo Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Aynı zamanda telefonlarımız da devam ediyor. Dinleyici destek projesi özel yayınının dördüncü günündeyiz bugün. Onuncu yılında <gülüyor> idrak etmekteyiz. On yıldan beri Açık Radyo Dinleyici desteği, desteği arıyor, dinleyicisini de arıyor ve buluyor. Dinleyicilerle de böyle bir buluşması gerçekleşiyor. Bütün sene devam ediyor bu. Fakat aslında yılda bir kere de yoğun bir şekilde böyle bir temas halinde oluyor. Dinleyicileri de buraya, dinleyici dostlarımızı... Buraya çağırıyoruz ve kendileriyle geniş çaplı esaslı programlar da gerçekleştiriyoruz. Bayağı çarpıcı bir durumla karşı karşıya. Diğer haberlere de geçelim yalnız. James Hansen'ın bu mücadelesi ve bir e, kamu aydını diyebiliriz. Mücadelesi yeni bir şey kazanarak ivme kazanarak devam edecek ve dünya iklim hareketi ne güçlenmekte olan iklim hareketine omuz vermeye devam ediyor. Öte yandan da yeni fotoğraflar Keystone Excel denen petrol boru hattını katran kumları Arkansas eyaletinde Mayflower kasabasında hakikaten havadan çekilmiş fotoğraflar bu petrol Sızması da diyemeyeceğim. Akmasının inanılmaz boyutlarını ortaya koyuyor. Kasabanın ortasından geçen bütün yollar da petrol akıyor. Böyle bir şey yani insan düşünse hayal etse mümkün olmayabilir. İnternette videolarını görebilmek mümkün. Yani o kadar fazla hayal gücümüzü de zorlamanın bir manası yok bu konuda. Şöyle düşünün. Kapınızın önden çıkıyorsunuz ve 2 e, metrelik bir şerit boyunca akmış olan petrol bulanıyor ayaklarınızda ve hala da aşağıdan fokurdayarak gelen bir petrol. Tüm aynı evet. zamanda yanı başınızdaki ormanda da bulamış durumda. Evet. Durdurulduğunu söylüyor ki durdurulmuştur tabi ve belli bir miktarda sızmadan sonra da sona erdirilmiştir. Ama Hı. çok ciddi bir şekilde devam ediyor ve en ilginci de 350 nokta oradan B ve söylediği bir şey var. Ee, Arkansas'dan gelen fotoğrafları onla çarpın. İşte o zaman Nebraska'daki mesela Ogallala ve Akifer'inin yani su kaynağının, tatlı su kaynağının ne büyük bir tehlike. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük tatlı su kaynağını oluşturan Ogallala ee, kızılderili adıyla anılıyor da onun için böyle bir adı var. Ee, ülkenin en büyük su kaynağının ne hale gelebileceğini hemen düşünebilirsiniz demiş. Yani. Yani gelecekteki bütün, yani şu anda Arkansas'da olan sadece 20 küsur evin boşaltılmasına yol açan ama birçok insanın da hayatını karartan, ördekler orada yaşayan yaban hayvanları da petrole bulanmış vaziyette ağır şekilde ölmekteler. Bunların 10 katını bütün şeyde görebiliriz demişler. Evet eğer önüne geçilmezse Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceğinden gelen bir fotoğraf olarak da görebiliriz buradaki fotoğrafları galiba. Hele Keystone XL'in boyutunu ve uzunluğunu da düşündüğümüz zaman nereden nereye geleceğini düşündüğümüz zaman Kanada'dan da Körfez'e kadar evet. gelen bir hattan bahsediliyor ki binlerce hakikaten. kilometre, 4 bin kilometreye yakın üç bin küsur kilometre. Hatta başlamadan önce aktivistler bu döşenen boru hattının içerisinden çektikleri fotoğraflarla yani boru hattının içinden yıldızları görebiliyorlardı. Evet. Öyle dayanıksız bir boru hattından da bahsediliyor. Erken bir fotoğraf da olabilir eğer önüne geçilmezse Amerika Birleşik Devletleri'nin. Evet maalesef bu haberleri ana akım medya diye adlandırdığımız yerleşik şeylerde pek göremiyoruz. Ne James Hanson'la ilgili etraflı bir haberi New York Times'daki makaya dışında görebiliyoruz. Türkiye'deki gazetelerde de pek rastlamadım ama çok doğrusu üstün körü de elden geçirmekte olduğumuzda itiraf etmeliyiz. Belki de vardır. Ama öte yandan bu şeydeki e, Exxon Mobil'in Pegasus adlı şeyinde, petrol boru hattındaki öldürücü bir kirlenmeye ait de çok fazla sayıda haber görmediğimiz aşikar. Fakat yanlış politikalar içinde olduğu açıkça görülüyor. Türkiye'de de çok ciddi bir şekilde karar alıcıların yanlış politikalar izlemekte olduğunu gösteren çok sayıda örnek var. Bunlarla ilgili yayın yapmaya da devam edeceğiz tabii açık radyo olarak. Suriye'ye geçelim oradan. Evet Suriye'de iki yıl aşkın zamandır devam eden iç savaşa geçelim. Ve bu iç savaştan gelen e, belki de en kötü haberlerden birisinden bahsetme fırsatı bulalım. E, i̇ç savaşta en kanlı ayın geride kalan Mart ayı olduğu açıklanmış. Ve geçen ay ülkede altı bin kişiden fazla insan hayatını kaybetmiş bu dolayısıyla. Altı bin evet yani bu o, gün başına 200 her gün her her, her gün 200 kişinin öldüğü birbiri ardından anlamına geliyor. Dehşet verici, akıl durdurucu bir rakam. Ayrıca biraz daha dökümünü yaptığımız zaman daha da komşu Suriye'deki toplumsal çöküşün, yıkımın daha da e, ayrıntısını görmek mümkün. 300 çocuk, 300 de kadın evet. oluyormuş bu ölenlerin. Yani günde 30 çocuk, 30 da kadın ölüyor. Her gün 30 çocuk her gün 30 kadın. Bu açıklamayı yapan da Suriye İnsan Hakları Gözlemevi İngiltere'de bulunan ve taraf gazetesindeki net rakamlarda verilmiş en az 291 kadın 298 çocuğun öldüğü ve 1486 isyancı savaşçının yanı sıra 1464 hükümet askerinin de bu çatışmalar dolayısıyla hayatını kaybettiğini söyleniyor. Evet yani saatte bir çocuk bir kadın ölüyor. Bir çocuk artı bir kadın. Hatta daha fazlası ölüyor. Yani hakikaten insanın ne diyeceğini kolay kolay kestiremediği zamanlardan biri e, 1500 hükümet tebalı askerinde öldüğü tahmin ediliyor, hesaplanıyor. Bu Suriye'den bir e, insan hakları gözlem Suriye İnsan Hakları Gözlemcisi Suriye diye bir kuruluş. Evet Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adında bir kuruluş. Gözlemevi, evet. Ve e, yüzlerce sivil ve e, isyancılardan da hiç e, kim olduğu tanın yani kimliği belirlenemeyen yüzlercesi var. Ve haber alamam alınanamayan binlercesi var e, Suriye'de bu isyancı grup ve muhaliflerin arasında. Ve toplam rakam vermek gerekirse de yani Mart'ın isyanın başladığı e, tarihten bu yana devam eden çatışmalarda toplam 62.554 kişiden fazla iki senede iki sene, sene şey içerisinde zamanda yani. evet kişinin öldüğü söyleniyormuş. 62.000 ama ikiye iki katı da olabilir demiş insan hakları gözlemevi. Kayıplarla, evet. Kayıplarla beraber bu da 100 küsur bin, 120.000'den fazla olabilir demekti. Zaten Birleşmiş Milletler'de yaklaşık olarak Şubat ayında yaklaşık olarak 70.000 kişinin ölmüş olduğunu tahmin edildiğini belirtmişti. Dehşet verici bir cehennem var yani. Bu arada Irak'ta da bir intihar bombacısının Tikrit'te 9 kişinin ölümüne yol açtığı ve Irak'ta da büyük bir şiddette yükselişin olduğunu da söyleyelim. Hemen bunu da ekleyelim. Amerika terk ettiği söyleniyor. Resmen ayrılmış durumda Irak'ın işgalinden vazgeçmiş Değil de yani belli bir başka biçime dönüştürmüş durumda. Fakat ölenlerse Mart ayı Irak'ta da en ölümcül Ağustos'tan bu yana geçen Ağustos'tan bu yana 8 ay mı oluyor? 9 ay falan oluyor. Galiba. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz işte 8 aydan beri en öldürücü ay olmuş mart ve 271 kişinin öldüğü 900'den fazla insanın da yaralandığı kiminin sakat kaldığı haberleri var. Bu da Ajans France Press'in bir haberi. Yani günde 9 kişinin geçen mart ayında da sadece Irak'ta öldüğünü Söylüyor. Dehşet verici rakamlar ama bunları da konuşmak e, durumundayız. İsterseniz Orta Doğu'dan bahsetmeye biraz daha devam edelim. İsrail'de e, dün akşam saatlerinde Gazze'ye bir hava saldırısı düzenlemiş. E, Tanıkta, gölgü tanıklarına göre saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı ifade edilmiş. Aynı zamanda İsrail, Suriye sınırına da bir hava saldırısı düzenlemiş. Böyle bir durum var e, Orta Doğu'da. Evet, Türkiye'de birazcık geçelim. Ee, barış e, süreci devam ediyor. PKK'nın sınır dışına nasıl çıkılacağı konusunda da bir tıkanıklık yaşandığı belirtiliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan geçen Cuma İmralı'da Öcalan'la görüşmüş ve Öcalan'ın silahları gömerek çıkın mesajı vereceği söyleniyormuş. ya yani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söylemişti. Gömerek gidebilirler ancak demişti. Şimdi bir çıkış arayışı olduğundan bahsediliyor. Başbakan Erdoğan da çözüm sürecinde önemli rol alması beklenen akil insanları tespit ettik demiş. Yani akil akıllıdan geliyor. Bu heyetle perşembe akşamı bir araya geleceğiz demiş. Yani yarın akşamı kastediyor. Çözüm sürecine ilişkin olarak da herkes ama herkes gönlünü ferah tutsun. Hiç kimse tedirgin olmasın. Yersiz endişelere kapılmasın demiş. Partisinin grup toplantısında konuşan başbakan e, demiş ki çatışma kültüründen beslenen siyasi partilerin yaydığı korkulara aldanmasın. Öyle bir Türkiye yükseliyor ki bu Türkiye'de acılar bitecek ve inşallah gözyaşları Dinecek demiş ve akil insanlar Denilen heyetle ilgili de şunu Söylemiş bir havuz oluşturduk 7 ayrı coğrafi Bölgeye göre planlama yaptık kısa Sürede bu isimleri kamuoyuna Duyuracağız bu heyetle büyük ihtimalle perşembe akşamı bir araya gelerek istişarelerimizi Görüşmelerimizi yapacağız Demiş evet, Farklı meslek gruplarından insanlar olacakmış bu akil adamlar Grubunda Bir takım tahminler var ama şimdilik Bunları iletmek için galiba erken biraz Evet, bence de yani spekülatif olur. Sonradan bir ortalıkta uçuşan, herkesin tanıdığı, büyük ölçüde herkesin tanıdığı ve bildiği isimlerden oluşan listeler uçuşuyor. Ama bunların üzerinde konuşmanın fazla bir manası olacağını düşünmüyoruz. Öte yandan yeni ile ilgili olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek... 5 Nisan akşamına kadar anayasanın geri kalan maddeleriyle ilgili partilerin görüşlerinin meclis başkanlığına verilmesinde mutabık kalınmıştır demiş. Bu da önemli çünkü bir ara en üst düzey yetkililere yani muhtemelen başbakana yapılan atıflarla da Yanılmıyorsam eğer bu anayasanın, Anayasanın yeni anayasanın hazırlanmasının 2014'de bırakılacağı gibi bir, 2015 miydi yoksa hatta? 2015 diye hatırlıyorum. 2015'e bırakılabileceği gibi, gibi şeyler vardı. Cemil Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda bu CNN Türk'ün haberinden okuyalım komisyonun daha hızlı ve verimli çalışması için getireceği önerilerin 8 Nisan pazartesi günü yapılacak toplantıda ele alınmasını kararlaştırmış. Yani 5 Nisan e, mutabakatı diye bir şeyden bahsediliyor. E, 5 Nisan akşama kadar anayasanın geri kalan maddeleriyle ilgili parti görüşleri başkanlığa verilecek ve 8 Nisan pazartesi günü yapılacak toplantıda da ele Alınacakmış bunlar yeni daha hızlı ve verimli çalışmasının önerileri. Bunları da gelecek hafta normal yayın düzenine geçtiği zaman açık radyo bir arada programında konuşma tartışma fırsatı bulacağız. Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak Fuat Keyman'la Belki çok ufak bir şekilde bahsedebiliriz yaptığımız... Fuat Keyman'ın bugünkü yazısından. Şöyle diyor ilk bakışta sanki uzlaşamıyormuş gibi e, siyasi partiler arasında ilişkiler daha geriliyormuş gibi. ...ya da toplum olarak bu sürece sanki daha hazır değilmişiz gibi gözüken bir durum var diyor Fuat Kayman... ...bugünkü barış süreci ve yeni anayasa atlıyazısında. Bu do doğru bir görüntü ama bir de bardağı dolu tarafından bakalım diyor. İlk defa yaşadığımız bu süreçte neler ortaya çıkıyor diyor. Birincisi öğreniyoruz, müzakere yoluyla çözümü öğreniyoruz. Müzakereci demokrasinin ülkemizde mümkün olduğunu öğreniyoruz... Hem, hem siyasi partilerimiz hem toplum hem de devlet seçkinleri öğreniyor diyor. İkinci olarak da her aktör eteğindeki taşları silkeliyor diyor. Siyasi partiler topluma, dünyaya, siyasete, değişime nasıl ve hangi ilkeler temelinde baktığını açık bir dille ortaya koyuyorlar diyor. Yazısında bugün Milliyet gazetesindeki önümüzdeki haftada devam edeceksiniz galiba bu bir arada programında. Ee, zaten çeşitli eee evet her boyutuyla ele alınıyor. Devam edeceğiz tabi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı öncesinde Hatice Köse diye bir vatandaş kürsüye çıkarılmış ve savaşlardan bizi Atatürk kurtardı. 2B'den bizi kim kurtaracak? Bir Atatürk bekliyoruz demiş. Beykoz'da 2B denilen düzenleme mağdur olduğunu söylemiş, iki bey için verdiği mücadeleleri dile getirmiş. Ben işgalciymişim. bunu öğrendim, bunu anlam veremiyorum demiş. Ve Atatürk'e çağrıda bulunmuş. Aynı bir başka çağrıda Genel Kurmay. Başkanlığına yapılmış. Evet cezaevindeki eski bir general tarafından yapılmış. Emekli orgeneral Hurşit Tolon orduyu göreve çağırmış. Tolon Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Malatya'da yaşanan Zirveye yayın Evi davasının gizli tanıklarından. İlçe'nin iddiaları üzerine şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama da bulunmuş. Çok uzun bir cümle oldu özür dilerim ama aynen okut olduğu gibi aktarıyorum. Tolon şunları demiş. Genel Kurmay Başkanlığı olmak üzere devletin tüm yetkilileri birimlerini göreve davet ediyorum demiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri üzerindeki bu karalama kampanyasını da e, bir, bir an önce reddetmeye çağırıyorum demiş aynı şekilde Genelkurmay Başkanlığı'nı. İlginç bir açıklama gene Ruşit Tolan'dan geliyor. Kendisi şu anda cezaevinde. Evet. Bir de kendisi hakkında bölük komutanı tarafından düzenlenmiş bir 93'te vaka kanaat raporunda hakkında düzenlenen e, bir ifade varmış. Onun müf müfterinin somut hiçbir delille dayanmayan iddialarına itibar edilerek şüpheli sıfatıyla ifademe başvurulmasını dahi kendi adıma e, zül ediyorum demiş. Evet. Dün grup toplantıları vardı partilerin mecliste. Belki onlardan da kısa bir şekilde bahsedebiliriz. Başbakan Erdoğan dün siyah kare, e, kare elbisesi giyerek bir açıklamada bulunmuş. Ya Daha doğrusu açıklamanın hemen sonrasında kare elbisesini giymiş. E, Erdoğan çözüm sürecinde önemli rol alacak akil insanları tespit ettiğinden bahsetmiş biraz önce sizin yaptığınız gibi. E, bu Ondan sonra da kare elbisesini giymiş. kare elbisesini giydikten giymesinin akabinde de MHP'li e, Türkeş, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş Başbakan'a seslenmiş ve senin ayağını kırarlar demiş. Böyle evet. bir durum söyleniyor. Evet, karate rahat... elbisesi giymesi tabii Karate takımının kazandığı madalyaları kutlarken e, yani çeşitli törenlerde çeşitli kıyafetler giydiriliyor bu sıralarda yetkililere biraz tuhaf bir e, görüntü aldığını ben de kabul edebilirim. Yani Kazakistan'a gidip Kazak kıyafetleriyle, Kırgızistan'a gidip Kırgız kıyafetleriyle başlıkları, e, özel e, giysileri nereye gidilirse oranın kıyafetlerini giymek gibi bir alışkanlık. Bir de tabi verilen Fahri Doktora törenleri e, gibi bir tuhaflık var. Orada da çeşitli üniversitelerin kendi özel e, Atlaslı böyle parlak ipekli cübbelerinden oluşan farklı e, doktora törenlerinde Fahri doktora verilmiş törenlerinde de öyle tuhaf kıyafetlerle evet. görmek mümkün Bir Kos Partisi için gayet güzel bir e, gardalupda olması mümkün bu tip e, bürokratların ama açık televizyona geçtiğimiz zaman bunları sergileriz ki evet. Bu evet. görüntülerle farklı ama artık açık televizyonu daha bu sene yapamayız destekler açık televizyonu değil ama açık radyoyu ancak ayakta tutmasına yardımcı olacak nitelikte. Daha büyük kampanyalar gerekiyor. O zaman ben de tabii e, mikrofon kılığında dolaşacağım. Her görüntüyü vermez galiba. Mesela MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Millet Milletvekili Tuğrul Türkeş'in açıklamalarını verir miyiz? Tuğrul Türkiye şöyle diyor mesela sıkıştığında rahmetli başbuğun lafına sözüne sığınan Sayın Başbakan günü geldiğinde milliyetçiliği ayağımın altına alırım diyor. Senin o bacağını kırarlar derken ki mimiklerini göstermek ister miyiz? Hayır mi? istemeyiz. O yüzden biraz seçici olacak. Ben mikrofon duruyor. kılığında dolaşacağım. Mikrofonların başına bir şey ge geçiriliyor ya. Sünger. Evet. Kimi zaman? Onunla, öyle bir <gülüyor> süngerden bir başlıkla dolaşmayı düşünüyorum. Açık televizyonda. Peki şu görüntü nasıl olur? E, madem görüntülerden bahsediyoruz. Van'ın özel ilçesinde BDP, belediye, BDP belediyesi tarafından yapılan bahar temizliğini askeri e, arasöz aracılıkları ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partili Saray Belediyesi'nin araçları da katkıda bulunmuşlar. İşte e, belediye yetkilileri ve komşu ile beraber askerlerle beraber bir temizlik çalışmasına girmişler. Bu görüntü nasıl? Bu da güzel. Evet gayet... Yani bu televizyon dizilerinden bahsetmiyoruz değil mi? Bu normal hayat hakikiye sahnelerinden bahsediyoruz. Yani bir 6 ay önce olsa belki bir televizyon dizisinden ya da böyle umut dolu bir filmden bahsediyor olabilirdik. Fakat bugün bu görüntüyü gördüğünüz zaman biraz kafanız karışabilir. Evet. Gayet Peki. ilginç ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Evet kapatmak zorundayız ama kapatmadan çok taze bir haberi de Ersin Kalkan'ın haberi bu da e, taraf gazetesinde İmroz'da yani Gökçeada diye biliniyor Rumca eğitim Çanakkale Valiliğince 1964'te yasaklanmış okul Rum cemaatinin isteğiyle değil devletçe kapatılmış yani bugünkü tarafın manşeti de bu Rumlar değil devlet kapattı diyor araştırmacı Makis Butaras'ın arşivindeki belgeye göre Çanakkale Valiliği 29 Temmuz 64'te kaymakamlığa talimat vermiş. İlçenizdeki okulların hali hazır statüleri sona ermiştir diye. Baya bir ultimatom bu. Evet böylece, böylece okulda, okullarda Rumca yasaklanmış ve aynı belgede Rumca ders veren öğretmenlerin işine de son verildiği belirtilmiş. Taraf gazetesinden Ersin Kalkan. Evet, bu çok önemli bir haber. Dün daha Açık Radyo'nun dinleyicilerinden ve destekçilerinden Kemal Yazgan'la İmroz'un durumunu birazcık konuşma kendisi Ud çalarken e, or oralarda Rum e, adanın tek kemanisinden e, onun rahleyi tedrisinden geçerek yaptığı müzik istişarelerinde e, onları konuşurken bundan da bahsettik. İşte otelin durdurulması bir e, bütün şeyi. Mahveden bir otelin durdurulması ama kanuna uyulmaması devam ettiği haberi vardı. Bir de bu Rum cemaatinin e, okul açılmasına rağmen aslında e, okula gidecek öğrenci kalmamış olmasından, Rum azınlıktan dolayı. Böyle bir iddiadan dolayı bugünkü Taraf Gazetesi'ne baktığımız zaman aynı zamanda. O işte onun devamı gibi geldi üstü ilginçlikte müzisyen hikayeleri de hayat hakikatenleri de anlatmıştı Kemal Yazgan. Sekiz buçuk parmağı ve bir kolu olmayan bir trompetçinin hayatını nasıl anlatmıştı mesela ki İmrozlu müthiş bir hikayeydi. Evet son son son olarak da Avro bölgesinde işsizliğin had safhaya ulaştığını rekor düzeye ulaştığını ve Eurostat'ın Eurostat ya da Eurostat'ın verdiği bilgilere göre Şubat ayında 33 bin kişi daha işini kaybedince son istatistiklere göre bu da Deutsche Welle haberi Avro bölgesindeki işsiz sayısının 19 milyonu aşmış olduğu Avro bölgesinin işsizlikten kırıldığı Ve arttığı da. bu işsizlik oranının arttığından da bahsediliyor evet, evet bu şekilde e, kapatıyoruz kapatırken çalacağımız Dario Moreno olacak. Dario Moreno'nun bir tarihte Türkiye'nin en önemli şarkıcılarından biri gitarist, piyanist ve sinema oyuncusu olduğunu söyleyelim. Onun çok iyi bilinen şarkılarından biriyle bitireceğiz. Bu Deniz ve Mehtap, asıl adı David Arugete olan Dario Moreno'nun 3 Nisan 1921'de Aydın'da doğduğunu ve 1 Aralık 1968'de İstanbul'da hayata veda ettiğini söyleyelim. Yahudi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Dario Moreno. Cela Mançada adamda da Jack Brelle birlikte de müzikalde Don Quichot müzikalinde de bir dönem şarkı söylemişti Sancho Panza rolünde onu da hatırlayalım ve günaydın diyelim hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Aşkımız bitti Dem arttı, sordular seni neredesin? Nasıl derim terk etti, bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Allah ettiler belen, sen oldun bunlara bak sebep. Marsi dedi gördüm ahon.